125. Bölüm Araplar bir şehri uzun zaman kuşatmaya alışık değillerdi. Bu sebeple muharebe için karşılaşınca işin hemen bitivermesini, galibin de mağlubun da belli olmasını isterlerdi. Fakat bu defa karşılarına rüyalarında bile görmedikleri bir hendek çıkmış, yollarını kesmişti. Uzaktan uzağa atılan taşlarla, oklarla bu işi bitirmek imkansızdı. Birkaç gün böyle geçti. Nihayet bir gün, Amr bin Vedin başında bulunduğu beş kişi atlarını mahmuzladılar. Rüzgar gibi koşan atlar, hendeyin dar yerinden uçarak karşıya geçiverdi. Amr, İlerlemiş yaşına rağmen son derece çevik, yiğit, cesur bir kişiydi. Bedir Harbi'nde yaralanmış, bu sebeple Uhud'da bulunamamıştı. Bedir'in intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya, koku sürünmemeye and içmişti. Atının üzerinde ilerledi ve Müslümanlara doğru olanca gücüyle haykırdı. ''Benimle çarpışmayı göze alan varsa gelsin çarpışalım.'' Kimse bu teklifi kabul etmek istemiyordu. Sonunda Ali bin İbni Ebu Talip kalktı. ''Ya Allah, izin ver onun karşısına çıkayım.'' dedi. ''Otur ey Ali, bu Amr'dır.'' Hazreti Ali bu emir karşısında oturmaktan başka bir şey yapamazdı. Nebi Ekrem Efendimiz bu sözleriyle Amr'ın gerçekten tehlikeli bir adam olduğunu anlatmış oluyordu. Amr bu defa, ''Hani ölünce cennete gireceğine inananlar, nerede kaldınız?'' Yok mu benimle çarpışacak yiğit bir kişi? Gerçekten yiğit bir kişi olan Amr, yiğitlere yakışır bir sesle bağırmaktaydı. Sesinde ölüm korkusu var gibiydi. Bir müddet bekledi. Bu defa yine kimse gelmemişti karşısına. Amr'ın, Horoz gibi ötmesi karşısında sinirlenen Ali, tekrar çıkma izni istemiş... ...fakat Peygamber Efendimizin ilk defa söylediği sözü tekrarlamasıyla yine oturmaya mecbur kalmıştı. Fakat bu derdinde bir çaresi bulunmalıydı. Yüzlerce kişiden meydana gelen Müslümanların karşısına çıkan bu adamın susturulması icap ederdi. Amr artık iyiden azıtmıştı. ''Sesim kısıldı. Bağıramaz oldum. Yok mu cenneti özleyen?'' Çabucak gönderi verelim diye haykırırken Hazreti Ali de üçüncü defa yerinden doğrulmuş. Yani bir Allah izin ver onunla çarpışayım demişlerdi. Efendimiz 3. defa olarak aynı sözü söyledi. Ey Ali bu amrdır dedi. Amr da olsa onunla çarpışmak isterim. Ben de Ali'yim. O zaman Resulullah Efendimiz kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi. Kendi zırhını giydirdi. ''Allah'ım, Bedir'de Ubeyde'yi, Uhud'da Hamza'yı aldın, Ali'yi bana bağışla.'' diyerek uğurladı. Müzik Hamr, tepeden tırnağa zırha bürünmüş, sadece gözleri görünen bir hasım karşısında buldu kendisini. ''Kimsin sen?'' ''Ali İbni Ebu Talibim.'' ''Baban benim dostumdu, onun hatırını sayardım.'' Bu sebeple seni öldürmek istemem. Yok mu yaşını başına almış kimseler, şöyle dünyadan nasibini almış, hayattan ümidini kesmiş kişiler? Onlar gelsin, onları öbür dünyaya göndereyim. Şimdi boş sözü bırak ey Amr. İşittiğime göre sen savaştığın adamın iki teklifinden birini yerine getirmişsin. Benim de sana iki teklifim var. Nedir onlar? Seni İslam dinini kabul etmeye davet ediyorum. Bu hiç mümkün değil. Öbür teklifini söyle. O da benimle savaşmayı kabul etmendir. Ama sen daha gençsin. Seni öldürmek istemem. Bense aksine seni öldürmeyi istiyorum. Kan Amr'ın beynine sıçradı. Hayatını bağışlamayı düşündüğü bir delikanlının böyle sözler söylemesi affedilir cinsten bir tebbiyesizlik değildi. Artık bu işin sonunu getirmek lazımdır diyerek kılıcını çekti ve atını Hazreti Ali'nin üzerine sürdü. Ama ey Amr, yakışır mı yiğit olana böyle dövüşmek? Sen atlı, ben yaya. Amr bu itiraza cevap vermedi. Hemen atından indi. Atın bacaklarına bir kılıç çaldı. Sinirleri kesilen at olduğu yere yığılı verdi. Zavallat ikinci bir darbenin üzerine ineceğinden habersizdi. Ve bu darbe artık onun işini bitirmişti. Çatlayacak derecede sinirli olan Amr, yüzüne bile rahmet okutan korkunç bir sesle. ''İşte ben de yaya oldum Eyal'i'' dedi. Savaş başladı. Karşılıklı saldırılarla birbirini deneyen iki dev silahşör neticeyi alabilmek için bütün gücünü ve maharetini kullanıyordu. Havaya kalkan toz, kimin ne yaptığını, kimin saldırdığını, saldıranın sonunun ne olduğunu fark ettirmiyordu. Zaman geçtikçe Amr, kolay kolay alt edemeyeceği bir hasımla karşı karşıya bulunduğunu daha iyi anlamaktaydı. Kendisi yaşlanmış, hatta iyisinden ihtiyarlamıştı. Halbuki karşısında 23-24 yaşlarında Terü taze bir genç bulunmaktaydı. Bu işin sonunu çabuk getiremediği takdirde zaman aleyhine işleyecekti. Bunları hesap eden Amr havaya kaldırdığı kılıcını bütün hızıyla indirdi. Kılıç Ali'nin kalkanını kesti. Başına indi, yaraladı. Derhal hücuma geçen Ali şiddetle çaldı zülfikarı. Bu çalışla birlikte uzun yıllar boyu Yiğitliği ve kahramanlığıyla ün yapmış olan Amr'ın başı vücudundan ayrıldı ve bir top gibi kumların üzerine yuvarlanıverdi. Başsız kalan vücut, yeri bir ağaç kütüğünün devrilişini andıran bir sarsıntıyla küt diye düşüverdi yere. Hala nelerin olup bittiğinden habersiz fakat son derece heyecanla neticeyi bekleyen Müslümanlar tanıdıkları bir sesin yüksek perdeden Allahu Ekber diye tekbir getirdiğini duydular. Bu ses onların içindeki heyecanı sevince çevirdi. Amr'ın yere serildiğini gören Dirar ve Neffel beraberce Hazreti Ali'nin üzerine saldırdılar. Bunlar Amr'la birlikte geçen dört kişiden ikisiydi. Hz. Ali onları karşıladı. Fakat adamlar muharebe etmektense kaçmayı tercih etmişlerdi. Ali dönüp baktığı zaman ardından yetişmiş bulunan arkadaşını gördü. Gelen Zübeyir Neffe'le yetişmiş ve indirdiği kılıç darbesiyle onun hayat defterini dürmüştü. Adamların önce hücum edip sonra kaçmaya çalışmalarının sebebi böylece anlaşılmış oluyordu. Hendeğin ötesinde bulunan müşrikler olanları üzüntü içerisinde seyrettiler. Amr gibi içinde bulunduğu grup için emniyet sigortası sayılacak bir yiğidin cansız yere serilmiş olması hiç de hoşa giden bir hal değildi. O Amr ki Uhud'a çıkması için Kureyş kabilesi kendisine özel davetiye çıkarmış, onun katıldığı kervanlara hücum etmeyi hiçbir eşkıya grubu hatırından bile geçirmemişti. Bir yolculuk anında kervana hücum eden bir eşkıya grubunu tek başına karşılamış ve dağıtmıştı. Ömer İbni Hattab bu olayın şahitlerindendi. Defalarca meydan okumasına rağmen kimsenin ben çıkıyorum diyemeyişi, Hz. Ali'nin ona karşı çıkma isteğini de Resulullah Efendimizin otur ey Ali bu amrıdır diyerek izin vermeyişi bu sebebe dayanmaktaydı. Hendeğin kenarına kadar gelen birkaç kişi, ''Amr'ın cesedini teslim ederseniz on bin dirhem vermeye razıyız.'' diye bağırdılar. Teklif Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. ''Ölünüz sizin olsun, biz ölü parası yemeyiz.'' cevabıyla mukabele etti ve ceset onlara teslim edildi. Ebu Süfyan, Amr'ın tedbirsizce hendeği atlamasından memnun olmamıştı. Etrafını çevirip onu ve dört arkadaşını rahatça öldürebilirdi. Halbuki, Buna da ihtiyaç kalmamış ve Amr başa baş yaptığı bir savaşta hasmının darbeleri altında can vermişti. Ebu Süfyan suratını buruşturdu. Pek uğursuz bir gündeyiz dedi ve savaş meydanını terk ederek uzaklaştı. Kuşatma başlayalı yirmi gün olmuştu. Henüz bir netice alınmış değildi. Bu işin artık bir sonu gelmeli diyenlerin sayısı hiç de az değildi. Nihayet Ebu Süfyan diğer kabilelerle de görüştükten sonra umumi taarruzu başlattı. Sabahtan akşama kadar aralıksız devam eden taşlama gün batımına kadar sürdü. Kuşatma başlayalı beri bu derece çetin bir gün geçirmiş değildi. Her iki tarafın da azığı bitmiş... Açlık ve dermansızlık son haddine ulaşmıştı. Hava gittikçe soğuyor, geceleri iliklere kadar işleyen soğuklar her iki tarafı da çaresiz bırakıyordu. O gün Evs kabilesinin büyüğü olan Saat bin muazza isabet eden bir ok boyun damarını kesmiş ve önemli bir yaranın açılmasına sebep olmuştu. Saat bu yarayla ayakta duramazdı. Derhan savaş alanındaki mescide kurulan bir çadıra nakledildi. Saat. Allahım, Kureyşlilerle yapılacak bir savaş kaldıysa, o savaşa kadar beni yaşat. Eğer bu savaş sonuncuysa, şehitlik nasip etmeni dilerim. Ancak bana Kureyzalıların akibetini göster diye inlemekteydi. Gün batmış, pek çok Müslüman gibi. Hazreti Ömer de ve ikindi namazlarını kılma fırsatını bulamamışlardı. Müşriklere lanet okuyarak geldiğinde Resulullah Efendimizin Allah mezarlarını ateşle doldursun, bize salat-ı busa'ya kılacak fırsatı vermediler dediğini duydu. Demek namazını kılamayan sadece kendisi değildi. Bu arada Yüce Mevla'nın Namazlara gerekli itinayı göstererek devam edin. Özellikle salat-ı busa'ya ayetindeki Salat-ı Vustan'ın ikindi namazı olduğu anlaşılmış oluyordu. Namaz henüz kılınmıştı. Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mesud isminde bir şahıs, Peygamber Efendimizle görüşmek istediğini söyleyerek, ordugaha sokulmuştu. Onu, Efendimizin huzuruna getirdiler. Ey Allah'ın Resulü! Ben senin getirdiğin dini kabul etmiş bulunuyorum. Müslüman olduğumu da bilen hiç kimse yok. Bana dilediğini emret yapayım. Elinden iş gelen bir kişiyim ben dedi. Resulullah Efendimiz memnun oldular. Ama sen sadece bir tek adamsın. Ne yapabilirsin ki? Eğer gücün yeterse onları bizden uzak tutmaya çalış. Çünkü harp tedbir almak ve çare bulmak demektir. Nuaym vakit geçirmeden oradan ayrıldı. Gerçekten o alelade bir kişi değildi. Bir zamanlar Ebu Süfyan onu 20 deve karşılığında kiralamış ve Müslümanları Bedir'e çıkmaktan caydırmak için göndermişti. Nuaym bu defa neler yapacaktı? Bu defa yapacağı hizmet geçmiş günlerin kefareti olacak mıydı? Hem gidiyor hem yapacağı işin planını çiziyordu. Çok geçmeden Kureyza Yahudilerine ulaştı. ''Hoş geldin safalar getirdin ey Nuaym.'' ''Hoş bulduk ey Kurezalı dostlar.'' ''Ne haberlerin var bize?'' Nuaym suratını buruşturdu. ''Haber hem çok hem de kötü.'' ''Nedir kötü olan ey Nuaym?'' ''Kötü olan'' dedi Nuaym. Sonra durakladı. Sözü değiştirir gibi bir edayla. ''Size olan sevgimi, bağlılığımı bilirsiniz değil mi?'' ''Elbet ey Nuaym, seni güvenilen, kötülüğü bilinmeyen bir dost olarak tanıyoruz.'' ''O halde ey Kureyza halkı, eğer sözümü dinlerseniz, Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi rehin almadıkça savaşa girmenizi tavsiye etmem. Bu rehin alacağınız kişileri elinizde bir emniyet garantisi olarak bulundurmalısınız.'' ''Buna neden lüzum görüyorsun ey Nuaym?'' ''Dilinin altında bir baklanın saklı olduğu anlaşılıyor. Şükür anlamaya başladınız. Nedir bize anlatmak istediğin?'' Nuaym sesini biraz daha alçaltarak önemli bir sırrı açıklar gibi devam etti.'' Ey Kureyza halkı şunu iyi bilin ki Kureyş ve Gatafan kabileleri sizin durumunuzda değildir. Bu yurt sizin yurdunuzdur. Sizin mallarınız, kadınlarınız, çocuklarınız bu toprağa bağlıdır. Canınız istese de buradan çıkıp gidemezsiniz. Kureyş ve Gatafan kabilelerine gelince onlar Muhammed'le harp etmeye geldiler. Siz de onlara arka verdiniz, yardımcı oldunuz. Ama onların yurdu burası değil. Malları, kadınları, çocukları hep kendi yurtlarındadır. Onlar şayet bir fırsatını bulurlarsa onu değerlendirecekler. Bulamazlarsa ver Mekke'ye Mekke deyip gidecekler. Ve sizi Muhammed'le baş başa bırakacaklardır. Nuaym etrafında kendisini dikkatle dinleyen Yahudileri bir daha sözdü ve devam etti. Muhammed'le karşı karşıya kaldığınız zamansa onunla başa çıkamayacağınızı bilmelisiniz. O zaman sizi sadece mağlubiyet bekleyecektir. Nuaym'ın sözlerine itiraz eden olmadı. Olamazdı da. Yirmi günü aşan bir süre içerisinde gözle görünür bir netice alınamamıştı. Havalar gittikçe soğuyor, erzak azalıyor, sabırlar tükeniyordu. Asırlar boyu hiç görülmemiş, duyulmamış, alışılmamış bir muharebe çeşidiyle karşılaşan Araplar için bu derece uzun süren bir muhasaraya tahammül etmek pek zordu. En doğru olanı söyledin ey Nuhayim. Vallahi tutulacak yol sadece budur. Bizim dostumuz olduğunu ispatladın ey Nuhaym. teşekkürlerle, minnet duygularıyla uğurlandı. Çok geçmeden Kureyş ordusunun arasında dolaşmaktaydı. Ebu Süfyan'ı buldu. Bir iki sohbetten sonra gizli tutacağına dair ciddi şekilde teminat aldıktan sonra şunları söyledi. İyi bilesiniz ki Yahudiler Muhammed'le aralarında bulunan anlaşmayı bozduklarına pişman oldular. Gönderdikleri bir temsilci heyetiyle ondan özür dilemiş ve anlaşmayı yenileme teklifi yapmışlardır. Bu arada Muhammed'e, istersen Kureş ve Gatafa'nın ileri gelenlerinden alacağınız rehinleri sana gösterelim. Boyunlarını vur ve bizim teklifimizde samimi olduğumuza inan. Daha sonra da birlikte üzerlerine yürür ve hepsini tepeleriz.'' demişlerdir. Ebu Süfyan, anlatılanları kelimesini bile kaçırmadan dinlemekteydi. Nuaym, sözlerini fazla uzatmadı. Muhammed bu teklifi kabul etmiş durumdadır. Ve ey Ebu Süfyan! Şayet Yahudiler sizden rehin almak üzere adamlarınızı istemeye kalkarlarsa sakın garipsemiş olmayasın. Sana söyleyeceklerim bundan ibaret. Şimdi bana izin verin gideyim. Oradan ayrılan Nuaym, Doğru Gatafan kabilesine geldi. Kendi kabilesiydi. İtibar edilen, saygı duyulan bir şahsiyet olarak tanınmıştı. Kureyş'e söylediklerini onlara da tekrarladı. Sabahın erken saatlerinde İkrime bin Ebu Cehil'in başkanlığı altında Kureyza Yahudilerine doğru ilerleyen elçi heyeti Ka'b bin Esed ve diğer Yahudiler tarafından karşılandı. Heyet başkanı İkrime ''Biliyorsunuz ki ey Kureyzalılar biz kendi yurdumuzda değiliz. Develerimiz, atlarımız mahvoldu. Perişan duruma düştük. Artık bu işin bir sonu gelsin diyoruz. Yarın sabah erkenden hep birlikte umumi bir taarruza geçelim. Aramızda kozumuzu paylaşalım. Böylece herkes işini bitirip yurduna dönmüş olsun.'' Kureyzalılar adına kab konuştu. ''Ey İkrime, biliyorsun ki yarın cumartesidir. Bizler cumartesi gününde hiçbir iş yapmayız.'' ''Daha önce o günde iş yapmaya kalkanların başlarına gelen musibetleri bilmez değilsiniz. Hem biz Muhammed'le savaşa girmeden evvel sizden rehin olarak birkaç kişi istemeye kararlıyız. Çünkü muharebede başımıza bir iş verir. O zaman bizi bu adamla baş başa bırakır gidersiniz. Bizse tek başımıza. Ona karşı duracak kuvveti kendimizde bulamıyoruz.'' Gelenler sözü fazla uzatmadan ayrıldı oradan. ''Noaym haklıymış. Canım bu adamlar Yahudi.'' ''Yahudiler hakkında bugüne kadar bildiğimiz şey, dönek oldukları değil mi?'' ''Adamlar cibilliyetlerini bir defa daha gösterdilerse çok sayılmaz.'' Ebu Süfyan, gelen haberi dinledikten sonra, ileri gelenlerle birlikte alınan karar, vakit geçirilmeden Kureyza Yahudilerine ulaştırıldı. ''Bir tek ferdi bile rehin vermeyi düşünmüyoruz. Eğer bizimle savaşmayı düşünüyorsanız, çıkar savaşırsınız. Değilse canınızın istediğini yapmakta serbestsiniz.'' Hüreyzalılar bu haberi aldıktan sonra Nuaym'ın getirdiği haberin doğruluğu hususunda bir defa daha emin oldular. Elçiler doğruca Ebu Süfyan'ın yanına vardılar ve rehin almadıkça Yahudilerin savaşa girmelerinin mümkün olmadığını anlattılar. Böylece umumi taarruzun üzerinden iki gün geçmiş oluyordu. Saat bin Muaz çadırında tedavi ediliyor, Resulullah Efendimiz ara sıra yanına uğrayarak hatırını soruyor ve durumunu kontrol ediyordu. Aydınlığa Doğru programımızın 125. bölümünü dinlediniz.